Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhaqni bis salihin Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâ ve huve semî'ul alîm Değerli müminler bugünkü konumuz insanı helak eden yedi günah ile ilgili olacaktır. Bu konuyla ilgili Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis şöyledir An Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Hureyre radıyallahu anhun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur icteni bu 7 mulikat 7 helak edici günahtan sakının. Yani 7 tane cehenneme düşürme durumu tehlikesi büyük olan günahtan sakının. Galu dediler ki ya Rasulallah, ey Allah'ın Resulü وَمَا ne? <هُنَّة> Bu yedi günah, helak edici günah, insanın cehenneme sokucu günah nedir? Kale <gülüyor> şöyle buyurdu cevaben اَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ <gülüyor> Allah'a ortak koşmak وَالسِّحَرْ <gülüyor> Sihir yapmak ve kâlûn nefsi, lâti hârâm Allah ulla hak etmedi halde, hakkı olmadığı halde, bunu, yet, bunu yapmaya yetkisi ve hakkı olmadığı halde bir insanı öldürmek, bu da helak edici günahlardan üçüncüsüdür. Ve aklû riba. Faiz yemekte yedi helak edici günahtan dördüncüsüdür. Ve akıl malalı yetim, yetimin malını yemek 5 büyük günah, helak edici günah, cehenneme sokacak olan günah. Ve tövli yemez zehf. Harp kızıştığında Cepheden kaçmak Harp iyice kızıştığında Ortalık Anne baba gününe döndüğünde Herkes can derdine düştüğünde Arkayı dönüp kaçmak Ve Müslümanları cephede yalnız bırakmak Orduya korku salmak Cephede Kaçmak suretiyle Moralmen askerin Çökmesini sağlamak Ve dağılmasına sebep olmak Büyük günahlardandır Helaf edici günahlardandır Ve caiz değildir Ancak Ordu kumandanı Geri çekilin Bir arkadaki cephede Yeniden saf tutacağız derse o takdirde geri çekilir insanlar, mücahitler, askerler. Ama bunun haricinde geri çekilmek yoktur. Kafaya göre hareket etmek yoktur. Ordu da mutlaka kumandanın, komutanın emrine göre hareket edilmesi lazım. وَقَدْفُ الْمُحْسَنَاتِ gafilat. Yine tertemiz olan, hayalı, edepli, namuslu, iffetli olan kadınlara iftira etmek, onları namussuzlukla suçlamak, onların namuslarına halel getirecek, leke getirecek, bir takım sözler, fiiller, davranışlar içerisinde olmak, bir takım yalan yanlış haberler rivayet etmek, bilmeden konuşmak, ezbere konuşmak, suizanda bulunmak, ribet yapmak vesaire, Bu şekilde mümine kadınların ırzlarını töhmet altında bulundurmak helak edici günahlardandır değerli kardeşlerim. 7 tane günahı saydık. Bunları kısaca açıklayalım. Nedir? Eşşirkü billah. İlk 7. Birinci günah. helafedici edici günah. Şirk. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak nasıl koşulur değerli kardeşlerim? Aziz Allah Celle Celaluhu. Bir insan Allah'tan gayrısına namaz kılarsa Allah'tan gayrısı için oruç tutarsa Allah'tan gayrısı için kurban keserse bu ibadetlerden herhangi birini veya vesaire ibadetlerden herhangi birini Allah'tan gayrısına da özel kılarsa, has kılarsa onlar için de yaparsa büyük şirke girmiş olur ki bu büyük şirk insanı dinden çıkartır. Küçük şirke gelince o da ibadetleri Allah rızası için yapmakla birlikte biraz da insanlar görsün yani biraz da vitrine oynama gibi bir durum hasıl olursa veya bir insan namaz kılarken insanlar kendisine bakıyor ise ve onların baktığını anladığında secdesini, rüküsünü kıyamını daha güzel yapıyorsa onlara daha güzel görünmek için ibadetini süslüyor ise bunlar da küçük şirke giren riya bu küçük şirk insanı dinden çıkarmaz ama ibadetinin sebabını azaltır çünkü ibadette esas istenen şey vardır nedir o? ibadetin sadece Allah rızası için yapılması eksik olan nedir? Allah rızası için yapılan ibadete biraz maddi menfaatler koymak, maddi beklentiler menfaat beklentisi içerisine girmek, gösteriş yapmak ibadetin ihlasına halel getiren bir durumdur. Bu da küçük şirktir değerli kardeşler. Allah büyüğünden de küçüğünden de cümlemizi korusun. Es-Sihir ikinci helak edici günah sihir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> haddü sahiri, darbuhu bis seyh ev katluhu bis seyh sihirin sihirbazın cezası onu kırışla öldürmektir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bu kadar büyük bir günah bugün maalesef değerli kardeşlerim adı hocaya çıkmış birçok etrafta insanlar var. Bunların Kur'an'dan sünnetten, Müslümanlıktan nasipleri yok. Ama görüntü olarak isim olarak maalesef böyle isim yapmışlar. İnsanlar bunlara gitmekteler. Şifa için vesaire veya işte muska yazdırmak için vesaire. Bunların yaptığı şeyler yüzde doksan sihirdir. Sihir olmayanı hangisidir? Eğer bir hocaya gittiyseniz Hoca Size Dua ettiyse Kur'an ayetlerinden okuduysa Veya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yapmış olduğu dualardan Okumak suretiyle Şifa bulmanız için Allah'a yalvardıysa Buna ruhye şer'iye Şer'i olan okuyuş Denir Ve bunun şir şirkle Sihirle alakası yoktur Sünnette vardır Yapılması caizdir Evladır Ama Eğer Annenin adı ne Babanın adı ne Şudur budur gibi sorular sorarsa Efendim kağıt üzerine Tuhaf bir takım Çizimler resimler yaparsa Bu durumda değerli kardeşlerim Veya sizden bazı şeyler isterse işte birinin elbisesi Saçı Efendim buna benzer Bir takım şeyler isterse Bu da sihir yapıyor demektir Kağıda yazıyorsa Bunlar sihir yapıyor demektir Bunlardan uzak durmak lazım Kim ki bir sihirbaza Kehanete giderse Onun 40 gün kıldığı namaz kabul olunmaz Diyor peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Değerli kardeşleri, diğer konulara geçemeden vaktimiz tabi bitti. O yüzden bununla yetinelim. Allah cümlemizi bu günahlardan korusun. Fakat e, yedi büyük helak edici günah dedik. Bazı hadis-i şeriflerde başka büyük günahlar da zikredilmektedir. E, bu yediye eklenmek suretiyle, bu günah adetleri yediden fazla olmaktadır. Dolayısıyla burada yedi denmesi o hadis-i şerifte yedi tane zikredildiğinden dolayıdır. Halbuki başka bir hadis-i şerifte de efendim e, zinayı zikrediyor. Kişinin komşusunun hanımıyla zina etmesi çok çirkin. E, bu helak edici günahtır diyor. Yine yalancı şahitlik kavle zuhur Şehadetuz zûr yalancı şahitlik helak edici günahtır diyor. Yine e, hadis-i şerifte Şehadetuz zûr dedik ve bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylerken oturumunda idi. Ve oturumunu değiştirmek suretiyle ela ve kavle zûr ela ve kavle zûr diye defalarca bunu tekrar etti. Önemine binaen yalancı şahitliğin çok çirkin bir şey olduğuna işaret etmek için bunu tekrarladı durdu. Hatta sahabe dedi ki artık keşke sussa. Bir de oku okul, okul valideyin var ki anneye babaya bakmamak, anneye babaya iyilikte bulunmamak, anneye babaya itaat etmemek, onlar yaşlandığında onlarla ilgilenmemek, onların ihtiyaçlarını gidermemek, asi olmak. Bunlar da değerli kardeşlerin büyük günahlardan olarak zikredilmektedir. Allah cümlemizi büyük günahlardan ve küçüğünde küçüklerinden sakındırsın, korusun. Cümlemizin günahlarını affeylesin. Bu ahir davana en elhamdülillahi rabbil ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi